Oruç üç türlü tutulur. Bir insan yemez, içmez, bir de cinsi münasebetten kendisini deli iptal. Hecr-ı sadıktan, daha gurub kadar. Yani güneşin hecr zamanından, güneş batasıya kadar. Diğer azalarını korumaz. Bu adam yalnız farzı yerine getirmiş olur. Birinci sınıfın orucu, avam orucu, yemek içmekten kendini yemen etmek gibi uç kurunu tutmak. Yani cinsi münasebetten kendini muhafıza etmek. İkinci nevi oruç daha yüksek zevahatının orucu. Yemeği içmeyi terk, cinsi münasebeyi terk ve aynı zamanda yedi azayı oruç tutturmak. Gözüyle harama bakmamak, kulağı ile kötü kelam, gıybet dinlememek, lisan ile küfür, seb yapmamak, şetin etmemek, kimsenin kalbini kırmamak, Hatta birisinden zulüm dahi görsen karşılık vermeyeceksin. Müslümansın sen. Ben oruçluyum kardeşim diyeceksin. Ben oruçluyum. Ne söylersen söyle, oruçluyum. Oradan gideceksin. İkinci sınıf oruç. Demek içmeyi terk, cinsî münasebeti terk, gözüyle halama bakmayacaksın, ibretle bakacaksın. Kulağından kötü sözü içmeyeceksin. Söylüyorlar. Oradan yürü. Hemen terk edeceğiz. Ayaklarının kötü yere gitmeyecek. İkinci sınıf oruçlanlar. Ellerini kötü tutmayacaklar. Kötü yazmayacaklar. Kötü söylemeyecekler. Birincisi avam ikincisi hava orucu. Yedi azasıyla ile ayağına kötüye gitmek, elleri kötü tutmamak, buruna kötü şeyi koklamamak, gözüyle kötüye bakmamak, lisanıyla kötü söylememek, kulağıyla kötü dinememek, yemek içmeyi de men etmek nefsinden bir de cinsi münasebeti. Bu ikinci derece. Üçüncü hava havasül hava orucu var. Aynen böyle yemeği içmeyi cinsi münasebeti yedi azaya ulusluktan sonra kalbine Allah ve muhabbetinden başka bir şey sokmayacak. İşte bu havası havası olduğu ki en makbul oruçlanan bir tanesi budur. İşte bu oruçlanlar mahkeme-i kübrada hesap vermeden, deftere okunmadan gizli olarak cennat-ı aliyatı alınacaklar.